Allah'tan insan niye korksun diyor. Niye korkmuşsun? Hastaneleri gördü mü? Kanserleri, delileri, o kanserleri, ülserleri, cüzamları filan kendini davet etti, yoksa Allah'ım verdi. Eğer Allah'ı severse, insan diyor ondan gene korkar mı? Tabi. Ya beni sevmese diye korkar. <gülüyor> Şimdi ben desem ki, ben desem ki şimdiki ben Amerikalıyım desem bu adayken hükumatı beni kabul ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum ki. Evet. Ya, Allah da öyle, Ay, Rabbim Allah diyor ki Allah o beni evet. kulu duymuyor mu? Evet. Onun için ha, Cenab-ı Hak'tan hem korkmak lazımdır. Bu korku, omacı korkusu değildir. Ona karşı bir hürmet, bir izzet duya Allah'tan korkandan bütün mahlukat korkar. Kim Allah'a itaat ederse, kullarına ona itaat ederler. Onun için Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ مِنْدَ اللّٰهَ اَتْقَعْقُمْ Sizin en keriminiz yönden korkandır, diyor. Korkularında kısımları vardır. Mesela bir adam bir kızı sevse bir erkek arasında bir aşkı mecazi olsa yahut kız erkeği sevse erkek kız sevse bir aşk-ı mecazi olsa ödü patlar ki onu kıracağım diye. Bu da bir korkudur. Darıltırsam, beni terk ederse hep korku bunlar.